Muhterem Müslümanlar Kalbin istikamet kazanması, hislerin makulukalehinde hareket etmesi, insan hakkıyla kendisine tevakküp eden vazifeleri yapması, insanı içten ve dıştan bağlayan bir kısım kayıtlarla ancak elde edilebilir. Bu kayıtlar insan gibi aciz, zayıf, nehir, beşer tarafından olamaz. İnsanı bağlayacak hissine istikamet, kalbine istikamet, ruhuna istikamet verecek. Her şeyiyle onu uyanık bir varlık haline getirecek kayıt Allah'ın elindedir. Allah insanları Celle Celaluhu öyle bir kayıda bağlamıştır ki, Cennetin bir nümuneti olarak dünyada onları yaşamakla ve ve muazzaz kılmasına karşılık ahiret gibi bir prangayı, bir kaydı onların ayağına veya boynuna geçirmiştir. İnsan burada Cenab-ı Hak'ın kendisinin aklı bu kayıt altında hayatını tanzim edecek, kabiliyet ve istidatlarını geliştirecek, mükemmel bir tohum haline gelecek ebedi saadet-i verecek bir tohum haline gelecek. Cenneti bütün güzellikleriyle semere verecek bir tohum haline gelecek ve sonra kabre girecek, toprağa girecek, orada berzah hayatında neşri nema bulmaya çalışacak, mahşerde İsrafil Aleyhisselam'ın usuluyla bir ağaç gibi aşağıya doğru kök yukarıya doğru ser çekecek, burada inkişaf ettirdiği istidat ve kabiliyetleriyle orada arz idare edecektir. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zayıf bir hadisi şerifte dünya ahiretin mevrasıdır buyurmuşlardır. Her şey burada toprağa atılacak. Her şeyin bakımı, görümü, timarı burada yapılacak. Geliştirildikten sonra öbür alemde semele ve verecektir. Burada biz iki hususu öğreniyoruz. Birisi müminin hiçbir şeyinin boşa gitmediğini, sesinden, soluğundan, tecrübe kadar, davranışlarına kadar hiçbir şeyinin boşa gitmediğini, amelinin heba olmadığını, burada bir Allahı u Ekber deyişi dahi orada baki bir semereyi i cennet halinde kendisine takdim edileceğini görüyoruz. İkinci meselede. Ahiret bir müminin her şeyi olmalı, adımlarını dünyada ona göre atmalı. Burada kabiliyetlerini gözetmeden şeytandan, cinden, yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçmalı. Öbür alemde havan ve haşerat içinde haşrolabilirim, endişesini ruhunda taşımalı. Bir insan olarak, bir ahseni i Dağrına mazhar olarak dünyaya gönderilmiş, ve bu denli şereflerle biraz kırılmış bir insan olarak kendisine ilk planda bahşedilen istidat tohumlarını yine insanlık istikametinde inkişaf ettirmeli, insanlık sematına yükselmeli, ta ahirette insan muamelesi görsün. Futameye atılacak hataplar halinde, ağaçlar halinde, Kur'an'ın ifadesidir bunlar, ahşap halinde cehenneme atılmasın. Demek ki bütün ahiret, bütün ebedi saadet burada ayarlanıyor, burada hazırlanıyor. Şu kısacık ömürde dümeniyi idare eden, sahili selamete çıkacak Allah'ın avnına, inayetine mazhar, ihsanına mazhar olacaktır. Dümeniyi kullanamayan, rotayı tayin ve tespit edemeyen işin gayyasına gidecek, öbür alemde de kendini cehennemin çukurunda baş aşağı bulacaktır. Cenab-ı Hak kötü akıbet ve encamla muhafaza buyursun. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar! Sadece meselenin ciddiyetine dikkatinizi rica sadedinde bunu arz ettim. Sahi'nin sabah olmayacağı bir yolda olun. Hissinize ve duygularınıza gem ve zimam olacak bir yolda olun. Hayatınızı bazı eden mevcut hadisesine göre tanzim edin. Bu müminlik şaridir. Kalbinde iman taşıyan bir insanın yapacağı en mühim meseledir. Burada ben hür değilim. Burada ben ahiretteki hesapların kaydı defteri altında hareket ediyorum. Burada birine indireceğim bir tokat orada suratıma bir tokat halinde inecektir. Burada ağzıma giren bir lokma orada benim içimde bir zehir gibi beni kurutacaktır. Burada yaptığım bir haksızlık ben orada dil edecek, Göz yaşı döktürecek ilhun edecektir. Bu kayıtları düşünecek mümin hayatını ona göre tanzim edecek, adımlarını Allah'ın taufiki ve inayetiyle ona göre atacak. Her türlü sakatlık o zaman terk edilmiş olacak ve her türlü meziyete götürücü, fazilete götürücü yollar denenecek. Faziletli olma yolunda hiçbir şeyden dur olmayacak insan, geri kalmayacak insan. Cenab-ı Hak bizi sırat-ı müstakimde daim ve kaim eylesin. Her iki yönüyle meseleyi tenvir için. Sayneba olmayışı, öbür alemin ayağan dayan göz önünde bir mihrap gibi kulluk namazımızda daima kendisine bizi kendisini bize hissettirmesini tenvir için bir misal arz edeceğim. <Sessizlik> Hazreti Ali kerremallahu ve ta ve radiyallahu an hazretleri, Sırt hasımlarıyla mücadele ediyor. Hak bir davanın hak temsilcisi olarak, karşı tarafı haksızlık içinde görerek hakkın kavgasını veriyor. Karşı taraf da kendileri kendi kendilerine iştihad yapmış olmanın havası içinde, onlar da kendilerini hak içinde görüyor, Hz. Ali'yi haksızlıkla itham ediyorlar. Ehl-i tahkik, Ali'nin hakkaniyetini, onların ise iştahatlarının isabeti etmediğini söyler. Ama bu iki durum her iki tarafı da sahabi durumundan, mevkinden düşürmez, ondan sonra gelenler onları sadece edetle ve tazimle almaları gerekir. Dolayısıyla arzettim bunu. Akla, kafaya, kalbe sahabi hakkında bir şey gelmemesi için dolayısıyla arzettim. Sıddinde savaş yapıyoruz. Hazreti Ali'nin etrafında ilk safın en mümtazı kimseleri var. Selman-ı Baizi Hazreti Ali'nin yanında. Kabbab Hazreti Ali'nin yanında. Daha nice fukaradan ilk planda ashab safını teşkil edenler Hazreti Ali'nin yanında radiyallahu anh. Bütün mümtaz kimseler Hazreti Ali'nin yanında ve etrafında toplanmışlar. O gün Ammar bin Yasir de Hazreti Ali'nin yanında yerini almış. O gün saat dola saldıran yaşlı bir insan, önünde saflar yarılıyor ve herkes kaçıyor. İki şeyden dolayı kaçıyorlar. Bir Ammar yaşarken, harbederken, nazarında daima masumâd el-Meyt adidenleştiği için iki can taşıyor adeta. Tek can taşıyanlar karşısından saf saf yarılıp dağılıyorlar elinde iki can taşıdığı için, kaybedilen dünyasıyla hiçbir şey kaybetmeyeceğine inandığı için, ukbasını mağmur bildiği için, kuvvetli bir reca ile Allah'ın rahmetini ümit ettiği için, önünde karşı taraf sağ olsat İkinci sahib ise Ravzai Tahire'nin kelpişleri taşınırken, bütün sahibinin kulaklarında Rasul Ekrem'in sesler doluğuyla çınlayan bir söz vardı. Herkes sırtına bir kerpiç alıp taşıyordu. Gül devri tehsüs ettiği devrildi. Resul-ü Ekrem bile ashabının içinde sırtında kerpiç taşıyordu. Bürokrasinin en küçüğünden dahi versah versah uzak bir sistemin kurucusu büyük insan. Hala temizlemesinde ashabının yanında, önünde ve içinde, emir yok, yazı yok. Mescit yapmada sırtında, kerpiç taşımada, işin önünde, yanında ve içinde. Hendel kazımada, elinde manivela taş kırmada, işin içinde ve önünde ve yanında. Resul-ü Ekrem bize böyle bir hayat tarzı talim ediyor. Resul-ü Ekrem de kerpiş taşıyor, Ammar İbl-i Yasir de taşıyor, dillerde tatlı nameler sahabi kendinden geçmiş. Mekke'de kefere ve tecerenin zulmünden kurtulmuş Medine'de siteyi kurmuşlar. Ve ilk mescit yapılıyor. اَفَ مَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلٰى min مِنَ ve Ridvan. خَيْرٌ اَمْ مَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلٰى شَفَاةُ رُفِنْهَرْ Nifak ve tırar mescidine karşı ilk takva ve ihlas samimiyet üzere teessüs eden mescid, kubbe-i hadrâi içinde bulunduran mescid, bakiyesini ve enkazını bozulmuş şeklini bugün müşahedettiğimiz mescid, Herkes kerpiş taşıyor, Ammar da taşıyor. Bir aralık Resul-ü yanına gelince, Ya Resulallah diyor, arkadaşların bana diyor. herkes birer kerpiş benim sırtıma iki kerpiş koyuyorlar. Her hadise bir şeye delalet eder. Ammar'ın Ammar sırtından taşıdığını Resul-ü Ekrem çok iyi görmüş ve idrak etmişti. Buhari ve Müslim'in değişik lafızlarla ifade ettiği şu sözler döküldü dudaklarından. وَيْحَكَ يَا عَمَّارِ تَكْتُلُ كَرْفِئَةُ الْبَعِيَةِ Yazık Ammar, seni bâhi, hakkı hakikate baş kaldırmış bir cemaat şehit edecek. İşte Sıbfinde Ammar'ın önünde yarılan saklar bundan dolayı korkuyorlardı. Onun kanına girmeden korkuyorlardı. Çünkü onu şehit edecek cemaatın haksızlığı tebeyin edecekti. Onun için kaçıyorlardı. 93'lük yaşlı insan, Haydar i Hakk'ın kavgasını verir. Zayıf hadisler, Resul-i Ekrem'in ibade buyurduğu gibi, ''Ya ben Kur'an'ın temzili için savaştım, sen de tevili için savaşacaksın, ben gökten inen o kelamı Allah insanlara tebliğ için kavga ettim, sen de onu yanlış derinlerde ele alacaklara karşı kavga edeceksin.'' Kur'an'ın tevil muharebesinin, Hatalı işte hakların ortalıkta dolaştığı bir dönemde Hz. Ali'nin hak adına hakimiyeti adına ammar ibni yasir'i tutmak bağlamak mümkün değildi. Tam 93 yaşındaydı. Tarihin sabit bir rakam vermesine göre. Sağa sola saldırıyordu ve dudaklarından şu sözler dökülüyordu: El yom <gülüyor> el qalq al ben bugün bütün dostlara kavuşacağım. Resulullah'a ve ashabına kavuşacağım. Yaralık çok yanmıştı. Kendisine bir bardak süt takdim edince hemen sırtı kalktı ayağa. Bugün son günümdü benim. Çünkü bir gün Resul-i Ekrem'in yanında oturuyordum. Bana ferman ettiler ki Ammar senin en son gıdan dünyadan süt olacaktır. Ammar aslan gibi sağa sola saldırıyordu bir an dostuna, ahbabına kavuşmak için Zahidullah'a saldırıyordu. Hazreti Ali'nin hak cephesinde, yani işte Hatta isabet cephesinde kavga ediyordu. Ve herkes saf saf yarılıyorlardı. Sinesine saplanan mızrakla, süngüyle, kılıçla yere yıkıldığı zaman o gün batarken, iki ordu tiplü aramla birbirinden ayrılırken, Hz. Ali gözyaşlarıyla yüzünü yetiyor, Allah'a hamd ediyordu. Allah'ım sana hamd ederim. Korktum ki bu fi'e-i ba'iye ben olurum. Ammar'ın cephemde olması bana ümit verdi ki ben fi i değilim. Yani ben hakkı hakikate başkaldırmış değilim. Ammar benim cephemdeydi diyordu. Ve her şey düğüm düğüm hak hesabına, tohum tohum ahiret hesabına mezraha'ya atılıyordu öbür alemde sümbül verecekti. Yetmişlik ambar gençliği kazanmak için, fani bir tohum şeklinde değil, baki hayatta, baki çiçekler sümbül verebilecek, baki istidatları taşıyan bir tohum gibi o gün, kanıyla yumuşı kanmış olarak, kanını kefal olarak sarılmış olarak Allah'ın huzuruna gidiyordu ammardan sümbür verecek ağaçın ne muhteşem bir ağaç olduğunu olacağını tasavvur edin. Her say, ebedi alemde, saadet aleminde, aleminde baki sümbürler verecek mahiyette, böyle izanla kabul edilirse, insan en büyük mahallenin karşısında dahi tereddüt etmeden, gözünü kırpmadan, hak, hak bildiği, hakikat bildiği istikametten dur olmayacak ve ilerleyecektir. Eğer bir sahabi anlayışı ve idraki içinde ahirete inanmış olsaydık... ...nefsim adını ötesine arz edeyim... ...nefsim adını arz edeyim de başkasının kafasına mızrakla bakılış sokmayayım... ...başkasının isyad ruhunu rencide etmeyeyim... ...ben rahat döşekte yatmazdım... ...ben nefsim adına en küçük mameleke sahip olmazdım, ...ben Resul-ü gibi hasır üzerinde yatar üzerine bir baktaniye alırdım... ...milletin sefalet içinde çırpınırken... Milletin imansızlığın cenderesine kıstırılırken, gençlik adım adım mahvedilirken, benim bir varlığım ve mamelekim olmazdı. Soğukta emanet bir cübbe ile dolaşırdım, emanet bir ayakkabıyla çarşıda gezerdim. Ve bu halimle Mevla'nın huzuruna gidersem, kollacağım endişesi vardır içimde, çünkü birinci işi ihmal etmiş bir insan olarak, manen kolu kanadı kırık bir mücrizim olarak, Rabbim'in huzurunda bulunmayı müdrikim, nefsim adına söyleyeyim. Derdin büyüklüğü hazemet ve ihtişamı karşısında hala beşeri zevklerimi düşünmeyi terk edemedim. hala Yemen'in tavukasını vermeyi terk edemedim. hala gece yaparken altıma bir yumuşak döşek sermeyi terk edemedim. Düşünün, sani şeyleri vermeden başka şey elde edilemez. Maddi ve maneli mahrumiyetlere katlanmadan muvaffakiyet elde edilemez. Ağlanmadan gülünemez, ıstırap çekmeden saadete erilemez. Bu milletin başında sadece elbisesi sırtındaki olan kimseler olduğu zaman millet kurtulacaktır. Öyleyse bizim hesap evet muhtaç olduğumuz şey, aştır. Hey candır, imandır, hasbirliktir, fedakarlıktır. Millet iyisi yaşamaktır kendisini feda etmektir. Barsa bu parlarla belli olan, barsa bu anlayışa iştirak eden, gelip beraber çalışalım. Gelin köy köy, dolaşalım, hasbirliğinizi ve samimiyetimizi götürelim. <Gülüyor> ya bu işi düzelteceğimiz ana kadar söz verelim Allah'a peskuk bahar selamı Muhammed'in <Sessizlik> فَمَا قَالَ اللّٰهُ سَبَالَتَ وَتَعَلَى فِي الْسَلَامُ فَا اِذَا كُرَانُ قُرَانُ فَتَّرْنُوا لَهْرَانِ